Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kırandığı için hayvanlar anlamına gelen en'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'llezî halak's semâvâti ve'l Hamdolsun o Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kâfirler Rablerini başkalarını denk tutuyorlar. Muvallazi halakakum min tinen summe kada ajlan ve ajlum musammen inde thumma entum temterun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 <gülüyor> Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar, Ama alayı aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.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 dararan ve cealnel enhâra ve enşe'nâ min be'dihim karnen Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi?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 ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Eğer biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن ب قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ey Muhammed, senden önce denice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alayı aldıkları şey mahvetti. Kul siru fi al-ardi thummun buru kayfa Sen de ki yeryüzünde dolaşımda yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir göre. Kul limen ma fis ve'l-ard kulillah كتب على göklerde ve yerde bulunanlar kimi yine deki Allah'ındır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 O her şeyi işitir ve bilir. Ul eğayrallahi ettahizu veliyen fetteris semawati vel ardu ve huve yut'imu ve la yut'am. Qul inni umirtu en akuna evvel men esleme ve la takununen mine'l müşrikîn.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 de ki, ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım. <gülüyor> Her kim o günde azaptan geri çevrilirse, Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.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 Allah'a yalan yere iftira eden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ Bir gün onların hepsini toplarız. Sonra ortak koşanlara, hani iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede deriz? ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَةُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا Sonra onlar Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz ortak koşanlar değildik demekten başka çare bulamazlar. Ondur كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları putlardan onlardan uzaklaşıp gitti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 İdace u kayyuuca dilu yapılullla Onlardan seni dinleyenler de vardır.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 Onlar, insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا Bakın ateşin kenarında durduruldukları zaman, onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen.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 ولو ترا إذوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرن huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen Allah bu gerçek değil mi der?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 إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سأما يزرون؟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 قَدَ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجَحَدُونَ Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz.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 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْلَمَ أَوْ سُلْلَمَ فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا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 ''Bismillahirrahmanirrahim'' ''İnnemâ yesteciyibul lezîne yesmeûn'' ''Vel mevtâ yeba'athuhumullâhu thumme ileyhi yurcaûn'' Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince... Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler. Ve لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا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 Eğer doğru kimselerseniz söyleyin. Beli yahtedgoun faykşifu ma ma Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبساء والضرا إلى علهم يتضرعون biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık. فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا قَسَتْ قُلُوبُهُمْ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 Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. Fa <gülüyor> Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وَخَتَمَ على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون اي محمد دكي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 fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır. Mulle aqulu lekum indi huzainullahi ve la Ve la ve la اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُنْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum.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 وَلَا la tırdıl الذين يدعون ربه بالغدات والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم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 وَكَذَلِ كَفَةَ بَعْ اللهَّهُ بِبَعضِل يَقُلُ إه أُلَئِمَنَّ اللهَّهُ الله عَلَهِم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 Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun. Kul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 zalimleri en iyi şekilde bilir. Ve 'inde mafatihul gaybi la ya'lemuha illa hu ve ya'lemu ma fil vel وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقَبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَقَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين. Gaybın anahtarları yalnız O'nun yanındadır. Onları ancak O bilir.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 ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمَّنْ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Geceleri sizi ölü gibi uytan,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 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْحَاسِبِينَ Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur. Qul man yunajjikum min zulumatil berri wal bahri tadعoonahu tadarru'an tadعoonahu tadarru'an wakufyata l'in anjana min hazihi l'anakoonan min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 ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. Kul huvel kadir ala an yeb'at aleikum azaban min fowkikum aw tahti arjulikum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 Size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine odur. Bak iyice anlasınlar diye ayetlerin nasıl yerli yerince açıklıyoruz. Ve kězba bihi qomuk wa hu alḥaqqu. Qul lāstu ʿalayku Ey Muhammed. Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ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 Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ بِمَا كَسَبَتْ دُونِ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 ونلا اللَّهِ مَا انت سبحانك لا اعبودك ابتغاء خوفهم ولا راد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران له eşhabı يدعونهُ إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ey Muhammed de ki Allahı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım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 وَاَنْ اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ ve yom yaqulukum feyakun ve lehul ve lehul mulku yevme yun fekhufus-sur alimul gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur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 İrak ve kavmün kefı dalalın mubin İbrahim babası Azar e demişti ki Sen putları ilahlar mı ediniyorsun Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapatık içinde görüyorum Ve kezalik biz İbrahim'e, kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِلِينَ Gecenin karanlığı üstüne örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben vatanları sevmem dedi. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا اِلَّمْ يَهْدِن۪ي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّرِينَ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 Güneş'i doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneşle batınca, ey kalmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve geri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi. وحاجه قومه ولا تحجوني في الله وقد هدان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 Vakıf, axtma. Aşraktum, ve la teḫafun annkom aşraktun bila. Ve la teḫafun annkom aşraktun bila. Ma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 وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَاؤُونَ وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik.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 وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.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 Ulaika alladhina ataynahu'l-kitaba wal-hikma wan-nubuwwa fa İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız. Olaik al-ladin İşte onlar.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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس, تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم مذرهم في خوضهم يلعبون كافرler Allah'ın şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler.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 ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءٌ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا تَزْعُمُونَ Onlara şöyle denecek...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 ve <gülüyor> Şüphesiz ki taneleri ve çekildikleri yaran Allah'tır O ölüden diri diriden ölü çıkarır İşte Allah budur. Nasıl yüce çevirirsiniz? Karanlığı yarıp sabahı çıkaran odur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar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 نخرج منه حبا متراكدا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه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 Vejgalulillahi şurakal jinn ve xulqhum ve xarquluh bannin ve bannatin biwair il. Subhanahu ve Taala amma Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce.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 لَا <gülüyor> تُدَرِكُهُ Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır. قَدَجَا <gülüyor>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 Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir. Velau şaallâhumâ eşrekû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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه فتوكلمهم وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء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 Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ve kâlîk, jâl-nâl kulli nabiin adu ve şayatin insan ve ila bâg. Yûhi bâgthum ila bâgîn zukhrû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 ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar. Efne qoirallahi abtagi hakman ve huvellezinin enzel ileykumül <gülüyor> kitabe mufassal. Vellezinin ataynahumül kitabe alemun ennehu munzelun min rabbik bil hak.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 وَاِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِن يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ هُمْ إلا Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler. ve <gülüyor> bil Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen odur. فَكُلُوا مِنَّ ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِآيَاتِهِ Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin.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 vin eksi bu el ifmese oca bimek Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir. وَلَا la ta'kulu لَمْ ma lam yuzkarismu Allahi alayhi ve innahu lafisqu ve inna al-shayatin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 Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar. Ve idâ câethum âyetun qâluûlen nûmine hattâ nûtâ mithle Allah'u alemu, haythu yac'alu risâlete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 Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. ve bima kanu ya'malun. Rablerinin yanında onlar için bir selamet yurdu vardır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا استَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 İşte kazandıkları günah yüzünden zalimleri böylece birbirinin peşine takarız. Ya me'şar al-jinni vel insi alem ye'etikum rusulum minkum yakussune aleykum âyâti yakussune aleykum âyâti ve yunzirûnekum liqâa'a yevmikum hâzâ قَالُوا شَهِدَنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا O gün Allah der ki, Ey cin ve insan topluluğu!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 ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَقُرْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا Demek oluyor ki, senin Rabbin, halkı habersizken, ülkelere haksız yere helak edici değildir. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِنْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbim onların yaptıklarından habersiz değildir. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُ الرَّحْمَةٍ İn ye şa yuzhebkum ve yestahlif min ma min Rabbin müstakni olup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 siz ona engel olamazsınız Ulle ya kavm ala inni amil man la sendeki ey kamim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 إِنَّ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجَزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. قَدَ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى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 أين شأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه Kulu femerihi, ve ve Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekimleri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 çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Femaniyet azvaj min ad'n feynin ve min elma'z feynin. Kul ed-dakrayn harrem em elun feynin erhamul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 Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَالآن حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَينِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَينِ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 zalim topluluğu doğru yola iletmez ul la ecdu fima ohiya ilayya muharraman ala ta'imin illa ay yekuna mayta illa أي يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت بهورهما إلا ما حملت بهورهما أو الحوايا أو ما اختلَق بعظم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 فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا عَنِ الْقَوْمِ Eğer seni yalancı sayarlarsa de Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.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 Waltte bir eh elle kede bu bi eyetine wellbine ne yminun bil efirati vehum bir rabbim Deki Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin.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 ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın Allah düşünesiniz diye bunları size emretti. Ve yetimin malına yaklaşmayın ancak en güzel şekilde. Ve tartıda ve ölçüde adaletle olun. Nefse gücünün yetmediği bir şey yüklemeyin. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ <تَذَكَّرُون> Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın.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 İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti. Summa atayna Musa'l kitabe tamamen alallezine ihsana ve tafsilan likulli şey'in vehden ve rahme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 Vahid <gülüyor> İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. انت تقولون انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كن عن دراستهم وإن كنا عن zirâsetihim Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizlik demeyersiniz. أو تقولوا لو أنّا unzil علينا الكتاب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 أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا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 de ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi. Kul inne nusuki rabbil De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, Hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh ve bizzalike umirtu ve ana evvelul muslimin. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ Allah her şeyin rabbiyken ben ondan başka bir Rabb mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Ve O, Sizleri krala koydu. Yani, ve bazılarınızı diğerlerinden daha yüksek bir seviyeye